Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Enerji Bakanı ve tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali'nin deprem bölgesinde yer aldığını ve bütün komşuları tehdit ettiği gerekçesiyle kapatılması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet'in haberine göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun genel kurulunda konuşan Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, nükleer tehditlerin uluslararası sınırları aştığını ve bütün ülkelerin muhtemel tehditlere karşı işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirterek nükleer güvenliğin her şeyden önce geldiğini ifade etti. Çernobil kazasından sonra bölgemiz ve dünya başka bir nükleer kazayı göze alamaz diye konuşan Albayrak, nükleer terörizmin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşme kapsamında milli mevzuatın güncellendiğini dile getirdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak doktora tezinde toplum bu nükleer enerjiye karşıdır. Çünkü hem üretimiyle ilgili sorunlar vardır hem de barışçıl amaçlı kullanılamayacağı olasılığı vardır dediği ortaya çıkmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin özellikle de nükleer santrallere yönelik daha somut bir algı yönetimi izleyeceklerini belirterek nükleer olmazsa olmazmış dedi. Türkiye'de nükleer karşıtı bir lobi oluşumundan da bahseden Albayrak, nükleere karşıyız, kömüre karşıyız. İstemezlikçü bir yaklaşım var. Mesela kömür Türkiye'nin yerli enerji portföyünün %12'si, kişi başına emisyonda Avrupa ülkelerinin 2'de 3'de 1 düzeyinde olan bir ülkeyiz. Türkiye'nin bu yatırımlarının hepsini yapması lazım. İstemez yükçülere bir tavsiyem var gelişmiş ülkelere gidin termik santrallere bakın Avrupa'da bizim hem filtreleme hem de karbon emisyonlarına bakıldığında bazıları doğal gazdan daha çevreci şimdi yeni teknolojileri düşük kalorileri kömürleri bile randımanlı üretebiliyoruz diye iddia etmişti kendisi. Ancak Avrupa çok daha farklı bir yönde gidiyor. Solar Baba'da yer alan bir habere göre dünyanın en büyük güneş enerjili yüzey uygulaması gerçekleşiyor Danimarka'da. 2017 Ocak ayında faaliyete geçecek hem Kopenhag'ın en büyük okulu olması hem de dünyanın en büyük güneş enerjili yüzey uygulaması olması bakımından dikkatleri üzerine çeken Kopenhag International School 1200 çocuğa ev sahipliği yapacak. Binanın inşasında kullanılacak renklendirilmiş cam güneş panelleri Dubai'li Emirates Insolair tarafından tedarik edilecek. Bina cephesine entegre edilecek 12 bin cam güneş panelinden yılda 300 megawatt saat elektrik elde edilmesi bekleniyor. Okulda kullanılan toplam elektriğin yaklaşık yarısına denk gelen bu üretim eğitim alan öğrenciler tarafından da takip edilecek. Öğrenciler sadece çevreye duyarlı bir binada eğitim almakla kalmayacak. Takip ve izleme ünitelerinden de elde ettikleri üretim değerlerini proje ödevlerinde ve derslerinde de kullanabilecekler. Ken 2 Kipaş AŞ tarafından Yılmazköy yakınlarında zeytinlik ve tarım arazilerde kurulmak istenen Jiyo Enerji Santrali yani JES'e karşı yöreköylüleri ÇED olumlu kararına karşı dava açmışlardı. Davaya bakan Aydın 1. İdare Mahkemesi heyetinin atadığı 3 kişilik bilirkişinin mahkemeye sunduğu raporda Jiyo Enerji Santrali şirketinin hazırladığı ÇED raporunun son derece yetersiz olduğu ortaya kondu. Keşif sırasında inceledikleri kuyuları dava edilen kuyular olup olmadığının bile belli olmadığı bir dosyayla karşılaşan bilirkişler raporlarında bunu da belirttiler. Jeotermal enerji üretiminin fosil yakıtlara göre daha az atmosferik kirlilik yaratmasına rağmen olumsuz çevresel etkileri olduğunu belirten bilirkişler, ÇED ile ilgili son derece özensiz hazırlanmış değerlendirmesinde bulundu. ÇED raporunun teknik açıdan hatalı ve bilimsel olmadığını dile getiren bilirkişler, Jeoloji ve hidrojeoloji ile ilgili bir konuda jeoloji mühendisinin imzasının bulunmamasının da kabul edilemez olduğunu kaydettiler. Aynı şekilde tarım alanlarıyla ilgili ziraat mühendisinin de imzasının olmadığını dile getiren bilirkişiler, ÇED raporundaki jeoloji ve hidrojeoloji yönünden eksiklikleri maddeler halinde sıraladılar. Jeotermal enerji santrali yapılacak alanın çevresinde bakımlı ve verimli zeytin ağaçları olduğunu dikkat çeken bilirkişiler, Aydın ve ilçelerinde Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli incir bahçelerinin bulunduğunu, zeytinciliğin de önemli bir yer tuttuğunun altını çizdiler. Bilir kişiler, tarımsal olarak çok önemli bu özel bitkilerin yetişme alanı olan birinci ve ikinci sınıf arazileri kullanım sınıfına ait arazilerin yasal olarak özel korunması gereken araziler olarak tarımsal sit alanı ilan edilmesi gerekir, dediler bu raporlarında enerji üretiminin incir ve zeytin bahçelerinin yanında. Birinci ve ikinci sınıf tarım arazilerinde yapılmaması gerektiğine işaret eden bilirkişler alternatif araziler altıncı ve yedinci sınıf tarım arazilerinde bu faaliyetlerin olabileceğini belirttiler. Bilirkişler jeotermal enerji santrali alanında zeytinlik alanlarının olduğunu zeytincilik yasasına dikkat çekerek ifade ettiler. Zaten şu anda da halihazırda mevcut zeytincilik yasasını delmeye yönelik pek çok mevzuat meclis gündemine de getiriliyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azaliyan Nesnan, Uygar Öze Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş